Allah'tan korkmayandan daha sersen ahmak kimse yoktur. İnsanların en ahmağı, en ebleği haktan korkmayandır. Gene Allahu Sübhanu ve Teala Hazretleri bak ne diyor gene sure-i münte. Em emin tum men en yahsadeki vel art feiza Temur. <gülüyor> em emin tum en yursala aleykum hasiba fe sadalim keyfene dir? Manası Allah size göklerden başına taş yağdıracak olursa ne yaparsınız yani?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 Kim şifa verebilir? Soruyorum. Hadi. Doktorlar mı? Doktorun faydası vardıran bir müddettir. Doktor çare bulsa kendi başına çare bulur.